Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Merhaba kıymetli dinleyenler. Yüce Kitabımız Kur'an'ın sonsuz aydınlığında hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışmasıyla ilgili hazırladığımız programımızda bugün Bakara Suresinin 17, 18, 19, 20. ayetlerinin meali ve tefsiriyle devam ediyoruz. Onların misali, bir ateş yakan insan gibidir. Ateş, tam etrafını aydınlattığında, Allah ışıklarını yok eder de, onları karanlık içinde hiçbir şeyi görmez bir halde bırakı verir. Artık onlar sağırdırlar, dilsizlerdir ve körlerdir. Bu yüzden geri de dönemezler. Yahut onlar karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Halbuki Allah inkârcıları çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek gözlerini kör edercesine çakar, onlara ışık verdikçe yürürler, ışığı karartınca da kala kalırlar. Allah dileseydi, onların işitme ve görmelerini büsbütün giderirdi. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. benzetmeler yaparak, misaller vererek, ilgili hikayeler ve geçmiş vakalardan istifade ederek anlatma usulü, çok eski zamanlardan beri bütün milletlerde olduğu gibi İslam'ın ilk muhatabı olan Araplarda da kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de bu usul ve üsluba sık sık başvurmuş, eğitim-öğretimde, sesli ve görüntülü yayınlardan istifade edercesine, bunlardan yararlanmıştır. Münafıkların durumunu misallerle tasvir eden bu ayetleri tefsir edenler, çeşitli yorumlar yapmışlar, ışığı İslam'ın nuru, karanlığı imansızlık, yağmuru, rahmet, ganimet ve benzeri, gök gürültüsünü ve şimşeği inkârcıları tehdit eden ayetler olarak açıklamışlardır. Biz bu iki ayetteki ışığı ve aydınlığı, güdüler, duyu organları, akıl gibi, beşeri bilgi kaynakları ve araçları, karanlık, yağmur, gök gürültüsü, yıldırım, şimşek ve bunlar arasında ilerlemeye, yol almaya çalışan insanı da, bütün iniş ve çıkışlarıyla, maddi ve manevi meseleleriyle insanın dünya hayatı olarak anlıyoruz. İnsanoğlu dünyada problemleriyle başa çıkmaya çalışırken ya sadece beşeri güç ve imkanlarıyla yetinir veya bunlara ilahi yardım ve irşadı da ekler, Kur'an'ın ve sünnetin rehberliğinden faydalanır. İnkarcılar dini hayatlarının dışına attıkları için akıl, duyular ve tecrübelerle daha çok ve kısmen maddi problemlerini çözüyorlar, bu alanda hayatlarını düzene koyabiliyorlar. Beşeri bilgilerin yeterli olmadığı ilişkiler, varlıklar, olaylar ve oluşlar alanına gelince... ...karanlıklar içinde kalıyor, meçhuller arasında bocalıyorlar. Bu alana karşı idrak kanallarını kapatmak, görmezlikten gelmek, düşünmemeye çalışmak, yok saymak fayda vermiyor. Şuur altının derinliklerinde fırtınalar kopuyor, şuurda huzursuzluklar su yüzüne çıkar gibi oluyor... ''Bunları bastırmak, maddi ötesini ve beşeri gücün çözümden aciz kaldığı problemleri unutmak için başvurulan tedbirler, zevk safa alemleri, iş, sanat, spor ve benzeri alanlardaki faaliyetler, içki, uyuşturucu, fayda vermiyor, faydası şimşek hızıyla gelip geçiyor.'' Bunlar insanı bir müddet oyalasa bile kaçınılmaz sonla karşı karşıya gelindiğinde gerçek anlaşılıyor fakat artık çok geç oluyor. İş işten geçmiş bulunuyor. Allah Teala'nın kullarına verdiği beşeri bilgi araçları hem geçerli ve yeterli oldukları alanlarda kullanılmaları hem de insanın içindeki ve dışındaki işaretleri, ayetleri okuyarak Rabbini bulması, onun irşadına kulak vermesi içindir. Bunları yerli yerinde ve amacına uygun olarak kullanmayan insan, bunlardan mahrum bulunan yaratıkların seviyesine inmiş olur. Ancak her nimetin bir hesabı olacağı için, o yaratıklardan farklı olarak insan sorumlu bulunuyor, emanetten hesaba çekiliyor. Münafıklar da bir yandan akılları, diğer yandan ...zahiren uyum gösterdikleri Müslümanların dinden gelen bilgileri sayesinde... ...dünya hayatlarını kısmen düzgün götürebiliyorlar. Fakat sıra iç dünyalarına, madde ve ölüm ötesi aleme ve ilişkilere gelince... ...karanlıklar ve ıstıraplar içinde kalıyor, bocalıyor... ...ve çıkmaza saplanıyorlar. Kesintisiz ilahi irşat ve ışıkla desteklenmediğinde... ...bir yakımlık ateşin, bir kibritin, bir şimşeğin ışığı kadar... ...kısa ve yetersiz olan akıl ve beşeri bilgiler... ...onları bu çıkmazdan kurtaramıyor.